Aziz Sıddık kardeşim Refet Bey, evvela bazı bize temas eden cüzii hadiseler münasebetiyle bir hakikatı beyan etmek şiddetle ruhuma ihtar edildi. Şöyle ki, Risale-i Nur hiçbir şeye alet olamadığını ve rızay ilahiyeden başka hiçbir maksada vesile olamadığını ve doğrudan doğruya her şeyden evvel iman hakikatlarını ders vermek ve icare zayıflerin ve şüpheye düşenlerin imanlarını kurtarmak olduğunu elbette sizin gibi nurun has şakirtleri biliyorlar. Saniyen, Risale-i Nur'un bu kadar muarızlarına mukabil en büyük kuvveti ihlas olduğundan ve dünyanın hiçbir şeyine alet olmadığı gibi tarafkirlik hissiyatına bina edilen cereyanlara, hususan siyasete temas eden cereyanlarla alakadar olmaz çünkü tarafkirlik damarı ihlası kırar hakikatı değiştirir hatta benim 30 seneden beri siyaseti terk ettiğime sebep bir mübarek alimin takip ettiği cereyanın tarafkirlik damarı ile salih ve büyük bir alimin onun fikrine muhalif olmasından tefsik derecesinde tahkir edip ve cereyanına ve kendi fikrine muvafık, meşhur ve mütecabiz bir münafığı, gayet methü sena etti. Ben de bütün ruhumla ürktüm. Demek, tarafkirlik hissine siyasetçilik de karışsa, böyle acip hatalara sebebiyet veriyor diye, اعوذ بالله mineşşeytani ve siyaset dedim. O zamandan beri siyaseti terk ettim. O halim neticesi olarak, sizin gibi kardeşlerim bilirsiniz ki, Yirmi beş seneden beri bir gazeteyi ne okudum, ne dinledim ve ne de merak ettim. Ve on sene harb-i umumiye bakmadım, bilmedim ve merak etmedim. Ve yirmi iki sene bu işkenceli esaretimde tarafkirliğe ve siyasete temas etmemek için ve nurlardaki ihlasa zarar gelmemek için, müdafatımdan başka istirahatım için hiç müracaat etmediğimi bilirsiniz. Hem bilirsiniz ki, hapiste size yazdığım gibi, benim idamıma hükmeden adamlar, beni işkenceli tazib edenler, Risale-i Nur ile imanlarını kurtarsalar, şahit olunuz ki, ben onları helal ediyorum. Ve tarafkirlik damarı ile ihlasa zarar gelmemek için, bu iki-üç senede dahilden ve hariçten gelen fırtınalı cereyanlara hiç temas etmedik ve kardeşlerimi de bir derece ikaz ettim. Salisen bilirsiniz ki kendim sadaka ve yardımları kabul etmediğim gibi, öyle yardımlara da vesile olamadığımdan, kendi elbisemi ve lüzumlu eşyamı satıp, o parayla kendi kitaplarımı yazan kardeşlerimden satın alıyorum. Ta Risale-i Nur'un ihlasına dünya menfaatleri girmesin, bir zarar vermesin ve başka kardeşler de ibret alıp, hiçbir şeye alet edilmesin. Rabian, Nurun hakiki şakirtlerine nur kâfidir. Onlar da kanaat etmeli, Başka şereflere veya maddi manevi menfaatlere gözünü dikmesin. Hem münakaşa, münazaa ve mesaili diniyede damarlara dokunacak taraf girane mübahese etmemek lazımdır ki, nur aleyhinde garazkarlar çıkmasın. Hatta bir hissi kable-l-vuku ile Mustafa Oruç kardeşimizin Risale-i Nur'un mesleğine muhalif olarak birisiyle mübahesesi Aynı zamanda, belki aynı dakikada ona gayet hiddet ve şiddetle bir gücenme kalbime geldi. Hatta o nurdan kazandığı çok ehemmiyetli makamından atmak arzusu oldu, kalben müteessir oldum. Bu benim için bir Abdurrahman idi. Neden böyle şiddetli hiddet ettim? Sonra bu bayramda yanıma geldi. Cenabı Hakk'a şükür ki, çok ehemmiyetli bir ders dinledi ve o büyük hatasını da anladı. Ve benim burada hiddetimin aynı dakikada hatasını itiraf etti. İnşallah o kefaret oldu, tam temiz olarak kurtuldu. Hamisen, dört beş aydan beri bir zat bana buraya bir gazete gönderiyormuş. Ben yeniden haber aldım ki bana gönderiliyormuş. Buradaki dostlarım adetimi bildikleri içindir ki değil gazete, nurdan başka hiçbir kitabı, hiçbir mecmuayı kabul etmediğim gibi. Yeni yazıdan hiçbir harf bilmediğim için korkmuşlar, bana haber vermemişler ve göstermemişler. Şimdi bir zat, bir mektub içinde bir sayfesi benimle konuşan bir gazetecinin, fakat dost ve hemşehri bir zatın mektubunu gösterdi. Dediler ki, çoktan beri senin namına bir gazete gönderiyordu, biz korktuk sana göstermedik. Ben de dedim, o zata benim tarafımdan çok selam ediniz. O dostun eski bildiği sahip değişmiş, dünya ile alakası kesilmiş, hem hasta, hem hususi mektubu kardeşime de yazamadığımdan o zat gücenmesin. Oradaki umum dostlara, hususan Hafız Emin ve Hafız Fahrettin gibi kardeşlerimize selam ve bayramlarını tekrar tebrik ediyoruz. Risale-i Nur'un avukatı ve Aydın havalisinin Hasan Feyzisi ve o civarın bir hüsrevi kardeşimiz Ahmet Feyzi, üç seneden beri sikke-i tasdik gaybi'nin Risale-i Nur'a verdiği yüzer işaret ile tasdiklerini, tam bir kat'î bürhan olarak hem hadislerden hem ayetlerden mana ve cifir muvafakatleriyle Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini pek kuvvetli bir surette ispat ediyor. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin bir mümessili olan Nur şakitlerinin şahs-ı manevisine bazı işaret-i hadisiyeyi Nur'un tercümanına veriyor. Hakikat ise Tercüman, bir derece te'lif itibariyle, o şahs-ı manevinin bir nevi mümessili olmak itibariyledir. Yoksa haddim ve hakkım değildir ki, ben o kudsi işarete medar olayım. Her neyse, ben daha fazla tetkik edemedim. Onun üç buçuk senede ve onun gibi fevkalade zeki bir kardeşimizin ince tetkikatını, vaktim ve hastalığı müsaade etse, tetkik ve tadilden sonra size gönderip, ya mecmuasının zeyli, veya lemalar mecmuasına Risale-i Nur'un hakkaniyetine bir hüccet olarak yazarsınız. O kardeşimizin nur avukatı Ahmet Feyzi'nin incir teberrüğüne mukabil benim namıma bir siki gaybiye mecmuasını ona gönderiniz ki incirleri bana dokunmasın. Çünkü bu ahirde kat'ien mukabelesiz hediyeler beni hastalandırdığı çok tecrübelerle pek kat iyileşti. Hem o kardeşimizin iki mübarek haremi ve muhterem validesinin ve Sait ve Nuri namındaki evlatlarının bana yazdıkları samimi mektuplarına mukabil, hem onlara hem evlatlarına çok dua ediyorum. Öyle bir kahraman nurcunun öyle hakikatlı, muhterem, dindar refikasının nurlara fedai ve hadim olarak verdikleri masum evlatlarını ruhu canımızla nurun masumlar dairesinde kabul ediyoruz ve Mehmet Emin, ve Ali Aktaş ve Ahmet Feyziye ve umum kardeşlerimize selam ve dua ederiz. Bismihi sübhane aziz sıddık kardeşlerim. Lüzumu olmayan erzak ve elbiselerimi satıp gayet mübarek 100 lirayı hem Darül Hikmet'ten aldığım maaşla ki onunla hacca gidecektim, hem 22 sene hisseyi erzakiyemin bakiyesi olan 10 lirayı da üstünde suret bulunduğu için, tekrar o mübarek 10 lirayı da, lemalar mecmuasının fiyatı olarak beraber gönderiyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim, hadsiz şükür olsun ki, Risale-i Nur'un haremeyn-i şerifeyince makbuliyetine bir alamet şudur ki, Denizli kahramanı, Hafız Mustafa, İstanbul'dan aldığı Zülfikar ve Asay-i Musa ve Sürac-ı ki Hindistan ulemasına gönderilecekti, onları alıp, yolda bazı hacılara okutup, beraber Medine-i Münevvere'de Keşmirli gayet meşhur bir alim ve Türkçe'de güzel bilen zat'a teslim etmiş. O zatın da çok takdir edip kat'î teminat ile Hindistan ulemasının merkezine göndereceğini ve Medine-i Münevvere'ye mahsus olan mecmualar da yetiştiğini ve sair yerlere de gönderilen mecmualar selametle yetiştiğini, Denizlili Hafız Mustafa'ya beraber arkadaş olup ve yolda nurları okuyarak giden hem genç, hem Nurcu iki Afyonlu Hacı ve başka hacılar bu müjdeli haberi bana getirdiler ve hariçte Risale-i Nur'un ehemmiyetli revacını ve makbuliyetini müjdelediler. Yalnız Camiül Ezher'e gidecek üç mecmuadan Zülfikar burada kaldı, gönderemedik, ikisi gitmişler. Bunun hikmeti şudur ki Zülfikar ilmi bir geniş derstir. Âlemi İslam'ın medrese-i kübrası olan Camiül Ezher'e Ders suretiyle göndermek münasip olmadığı gibi hem orada kolera hastalığının istilası ile elbette Zülfikar layık olduğu dikkate nazara bu sırada alakadarane mazhar olamayacaktı. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela Nur'un ehemmiyetli kahramanlarından Nur'un ehemmiyetli mecmualarını Mekke-i götürüp Gayet büyük bir Hintli alim Ahmet Ali Şimşiri'ye teslim edip hem Hintçe tercüme etme ve Hinde de göndermeye teminatılan kardeşimiz Hafız Mustafa'ya binler baarakallah ve maşaallah ve esadakallah deriz. Medrese Tüz Zehra Mekke-i Mükerreme'deki o büyük zatla muhabere etsin. Adresi şudur. Mekke-i Mükerreme'de Babus Selam'da Ahmet Ali Şimşiri diye mektup yazabilirsiniz.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 Haşiye. Evet, buradaki Nur Şakirtleri namına tasdik ediyoruz. Hadise aynen vuku buldu. Evet, Terzi Mustafa. Evet, İsmail. Evet, Mustafa. Evet, hizmetkarı Nuri. Evet, Hayri ve evet, Halil. Faytonla çıktığım vakit burada emsali vuku bulmayan beş tayyare pek aşağıda uçup benim faytonumu bildikleri için etrafımda iki defa dönmeleri, ikinci gün başka bir tarafa çok görünmeyen gizli bir dere tarafına faytonla giderken, aşağıda uçan beş tayyâreyi bir şey arıyor gibi gördük, anladık ki, bizi arıyorlar. Yine aynen evvelki gün gibi, o beş tayyâre etrafımızda ve kasaba üstünde gezip, odamıza girdiğimiz zaman onların da gitmeleri, kuvvetli bir emaredir ki, bir habbe yüz kubbe yapılmış. Burada böyle manasız evham yüzünden bana eziyet verilmesi ve medreset zehranın kahramanlarına, Buraya nispeten bu üç senede 10 on dereceden yalnız bir derece eziyet verilmek cihetiyle, Isparta hükümetine ve adliyesine teşekkürümü ve minnettarlığımı ve onların verdiği eziyetleri de helal ettiğimi bildirirsiniz. Salisen, bu defa kim musibette her vakit olduğu gibi yine kaderin adaletine ve inayeti ilahiyenin feyzine baktım gördüm ki, sair vilayete nispeten bir derece nurdan geri kalan ve nur dairesine de yakın bulunan Kütahya ve Adliyesini ve hükümetini Denizli, Kastamonu gibi Risale-i Nur'la alakadar etmek, evet ne kadar fikri ve vazifesi aleyhimizde olsa da, herhalde kalbi, ruhu Risale-i Nur'dan imanı ciyetinde büyük istifade etmek ve nurculara da sevap kazandırmak hikmetiyle o vilayete gönderildi. Kader ilahi dahi bana bir şefkat tokadı olarak Dahiliye Vekili Erzurumlu ve hemşehrim ve Afyon Valisi Antalyalı ve şimdiye kadar bana ilişmemesi cihetiyle demiştim. Gerçi serbest oldum, şimdi böyle insaflı bir vali buldum. Emirdağ'dan gitmeyeceğim diye bir nevi sevinç ve ihtiyatsızlığımın cezası olarak o iki adamın elleriyle kader ilahi bana tokat vurdu, adalet etti. Afyon valisi, emniyet müdürü ve buradaki heyetiyle meselemize dair Ankara'ya yazmışlar ki cemiyetçilik, tarikatçılık gibi meseleler yok. Fakat Sayit Nursi'nin onun sözüyle kendini feda edecek 200 bin nurcu kardeşleri var diye başka bir cihette yine hükümete büyük bir evham vermişler. Fakat onların bu yazmasında Nura ve nurculara bir fayda ve benim şahsıma da belki bir zarar ihtimali var. Faydanın bir ciheti şudur ki bu kadar ağır şerait içinde öyle demir gibi sarsılmaz bir hakikat var ki, 200 bin Türk ruhunu ona feda edecek, o hakikatin müşterisi bulunur. Bu noktada, zayıf imanlı olanlar imanını kuvvetlendirir. Ehli siyaset de ve imanını kaybedenler onlara ilişmekten korkarlar. Daha çabuk taarruz edemezler. Bana zararı ise, cenab Hak hafızdır. Beni çürütmek ve kardeşlerimi benden kaçırmak ve kardeşliğimizi kırmak için, Şeytanın bile hatırına gelmeyen iftiralar ve isnatlar ile benim ehemmiyetimi kırmak için çalışmaları muhtemeldir. Ehl-i ve diyanet riyasetinin müşavirlerinden Yusuf Ziya ve oradaki hocalar, Risale-i Nur'un tamam bir takımını bizden istiyorlar. Hem zerrelere ait otuzuncu söz ve otuz ikincinin birinci mevkıfının başındaki zerre bahsi ve hüve nüktesi, ve tabiat risalesinin zerre bahsi gibi parçaları, rica suretinde ve hürmetkârâne, oraya gönderdiğimiz Hasan Çalışkan ile cevap göndermişler. Güya, ve immîn şey'in illâ yusebbihü bihamdihî manasını anlamak istiyorlar ve bu parçalarla anlaşılır ve şimdi serbest ifsada başlayan maddiyunları susturur. Sait Nursi